Resulün söyleyecekleriyle onların pişmanlıklarının sebebinin de olduğunu ayet kelimelerinden kerimelerden Bugün göreceğimiz 30. ayet-i kerime ve devamı bunu anlatıyor. Cenab-ı Allah o sebebi veya niçin pişman olacaklarını Resulün diliyle şöyle anlatıyor. Estağilu billah وَقَالَ الْرَسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَتْنَ وَرَسُولُ dedi ki Rabbim benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi Ona aldırmadılar. Ona ve ayet etmektedir. ayet kelime ile ilgili iki mütalaa olur. Bir görüşe göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekkelilerin Kur'an'a karşı tutulmuştu. Kendisi Mekke'deyken allah Teala'ya halini şikayet etmek kabilinden söylemiştir. Bir diğer görüşe göre bu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet gününde kafirlerden Kur'an'a karşı duranlardan yapacağı şikayeti dile getirmekte Bunu, daha doğrusu hangisi hakkında olursa olsun, her ikisinde de Resul'ün Kur'an'a iman etmeyenlerden şikayetçi olduğunu ve olacağını gösterdi. Ayet-i daha doğrusu bir sonraki ayet de anlayacağız ki Resul'ün düşmanları sadece onun çağdaşları arasından çıkacak diye bir şey ne olur? Ondan sonra gelenler de onun davasına düşmanlık edebilirler. Nitekim günümüzde de gördüğümüz Dünyada bu sözü söylediğini varsayacak olursak, bu görüşü kabul edecek olursak, şunu anlarız. Müşriklerin Kur'an'a karşı hal ve tutumları, tavırları, Resulü oldukça üzmüş ve rahatsız etmiş oluyorlar. Çünkü onların iman etme işleri Resulullah'ın asıl görevi olan insanları imana davet etmesinden dolayı bir netice almadığını oysa bir peygamberin dünyadaki en büyük arzu ve isteklerinin arasında muhataplarının davasını kabul etmek olduğunu anlıyor ve görüyoruz. Bundan dolayı Resul Cenab-ı Allah'a şikayet ediyor. Rabbim diyor, benim bu kalbim Kur'an-ı Kerim'i terk edilmiş bir kitap olarak edindiler. Terk ettiler. Ona iltifat etmedi. Meccur kelimesinin bir manası daha var. O da şudur. Bunlar Kur'an hakkında doğru olmayan, güzel olmayan, ...sözler söylediler. Kur'an ile alakalı... ...söylenmemesi gereken... ...sözleri ağızlarına aldılar. Kur'an ile alakası olmayan... ...adil olmayan, doğru olmayan... ...iddialarda bulunuyor. Bu da... ...mesela... ...Arapça'da... ...hecr veya hücr... söylemedi Yani... Çirkin söz söyleme. Çirkin konuşma. Doğru olmayan bir söz söyleme. Yani terk edilmesi gereken bir şekilde, konuşulmaması gereken bir şekilde konuşma anlamında kullanıyoruz. İşte onlar Kur'an hakkında söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Ne dediler? Onu Muhammed uyduruyor dediler. Ne dediler? Ona... ...bir insan öğretiyor dediler. Ne dediler? Kur'an... ...bir melek tarafından getirilmedi dediler. Bir beşer sözüdür dediler. Bütün bunlar... ...Kur'an-ı Kerime... ...en ileri derecede bir... ...dil uzatmadır. Kur'an-ı Kerime en ileri derecede bir zulüm... ...bir haksızlıktır. Eğer dünyada... ...söylenmiş bir söz ise bu ki öyledir. Resulullah bu hali... Allah-u ya şikayet etti. Nitekim Nuh Aleyhisselam da ne demişti? <gülüyor> ve اِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِفُ Rabbim ben yenilgiye uğram. O halde sen de bana yardım et. Benim intikamımı al. Burada da Resul bunu söylerken Cenab-ı Allah'tan yardım istiyor. Sebat istiyor, sabır istiyor. Kavminin hidayet bulması için dua etmiş oluyor. oluyor. Onlar böyle oldu. Onun için uzak durdular. Dolayısıyla Rabbim Sen onlara hidayet ver. Kur'an'ı görmeleri gereken şekilde olduğu gibi hak şekliyle, hak göçüyle görsünlerdir. Kıyamet gününde bunu söylemelerine gelince söylemesine gelince onların görecekleri veya çekecekleri cezanın azaba uğratılmalarının hak ettikleri bir hal olduğunu da Cenab-ı Allah'a söylemiş olacağız. Söylemiş olacağız. Burada hadisenin mümin ile ve ayet-i kerimenin mümin olarak bizlerle alakalı olan tarafı nedir? Şudur. Müminin en önemli özelliğine inancında, yaşayışında, hal ve hareketlerinde, anlayışında, ışığında olayları değerlendirişinde kafire benzememesidir. O halde Kur'an'ı hacretmek, Kur'an'ı terk etmek, Kur'an hakkında olmadık sözler söylemek ve kanaatler beslemek mümine yakışan, müminin yapabileceği bir iş değildir. Buradan anlaşılıyor ki Peygamberin bizden şikayet etmemesi için veya etmesini önleyecek ...sebepler arasında, en önemli sebepler arasında... ...bizim Kur'an'ı terk etmememiz gerekiyor. Kur'an... ...okunmamakla terk edilmiş olur. Amel etmemekle, aşağıdan yukarıya doğru sanıyorum... ...amel etmemekle, gereğince amel etmemekle terk edilmiş olur... Hayata, ümmet olarak, toplum olarak, cemaat olarak hakim kılmamakla terk edilmiş olur. Yani aramızdaki anlaşmazlıklarda olsun, kendimize vermemiz gereken çeki düzen ile ilgili olsun, Kur'an'ı hakem kılmamakla, Kur'an ahkamını hayatımızın her safhasına tatbik etmemekle Kur'an-ı Kerim'i terk edilmiş. Kur'an'ı hecre etmiş O halde Kur'an'ı hecre etmemenin, Kur'an'dan uzak düşmemenin birinci şartı ona iman etmektir. Ona Allah'ın kelamı olarak hak ettiği muhabbeti, sevgiyi, saygıyı, tazimi kalbimizde ve hayatımızda oynaması gereken rolü ve alması gereken yeri ona vermelidir. Aksi takdirde bunları yapamadığımız oranda ne oluruz? Kur'an-ı Kerim'i bazen Allah hecretmiş, terk etmiş, onu bir kenara bırakmış. Halbuki Cenab-ı Allah bu Kur'an'ı tıpkı bir hava gibi, tıpkı bir nefes gibi hayatımızın her safhasını, her vechesini, her köşesini, her noktasını, her bucakını, ferd olarak, toplum olarak doldursun diye indirilmiş bir kitaptır. Müminin kişi olarak, ailemizin İslam ailesi olarak, çocuk terbiyemizden tutunuz, karı koca arasındaki hukuka varıncaya. Eğitimimiz ta anne karnından başladığını kabul edecek olursak. Anne karnından eğitimden vefat edinceye kadar. Devletimizin İslam ülkesinin, İslam diyarının en küçük müessesesinde ne diyelim diyelim ki mutlak bir en alttaki müessesesinden tutunuz En tepe noktasından tutunuz. Tamamıyla Kur'an'a göre dizayn edilmesi, Kur'an'a göre şekillenmesi, Kur'an'a göre yapılanması gerekir. Bunlar eğer varsa olduğu kadar Kur'an terk edilmemiş olur. İhmal edildiği kadar da Kur'an terk edilmiş, ihmal edilmiş. Bu ihmalimiz veya ihmal etmeyişimize göre Resul bizden ya şikayetçi olacaktır veya mennum olacaktır. Bizim ahirette ve dünyada Allah'ın rızasını kazanmamız ahirette yerine göre bir Resul olarak ümmetine Resulün bize sahiplenmesi de Kur'an ile olan alakamıza bağlıdır. Kur'anla alakamızın fursiyan ve bu hale gelmiş olan işe yaramayan halini bir kenara bırakmamız lazım. Ashab-ı kiramın Kur'an'a baktığı gibi, Kur'an'ı hayatına hakim kıldığı gibi bizim de Kur'an'a öyle bakmamız, Kuranı öyle ifade yerindeyse yudum yudum içimize ve hayatımıza sindirmemiz, nefes nefes olup soluklanmamız lazım. Bunu yapabildiğimiz kadar Kur'an bize şefaatçi olacaktır, ihmal ettiğimiz kadar da şefaat etme ümidimiz azalacaktır, Kur'an şefaatine. Nadirul Umus, Mümin'in namazını kebirs azam. Hadis-i şerif talebe sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin izniyle Kıyamet gününde Kur'an ve namaz şefaat edecekler. Namaz diyecek ki: "Ya Rabbi ben o geceleri uykusuz bırak" Uykusuz bırak. Beni okuyarak kıyamda duruyordu bu insan. Namaz kılıyordu geceleri. Cenab-ı Allah onun bu şahitliğinin doğru olduğunu zaten göreceği için Kur'an'ın o mümin hakkındaki ne yapacaktır? Şefaatini kabul edilir. Pardon öbürü oruçtu Ver namaz dedim galiba. Oruç da diyecek ki ya Rabbi ben gündüzün onu yemesinden, içmesinden ve diğer arzularından alıkoy. Senin için o bütün bunları yaptı bunlardan uzak Beni onun hakkında şefaatçi kılmıyor. Ve oruçta şefaat Müminin en büyük ibadeti namazdır. Namaz ve Kur'an o kadar iç içe ki Cenabı Allah namaza Kur'an adını verdiği yerler de var, ayetler de. O halde Kur'an'ın heçredilmemesi Kur'an'ın ikame edilmesiyle alakalıdır. Kur'an'ı biz evvela namazda ifade ise hayatımızda olup ayakları üstünde doğduğumuzdur. Namazda Allah'a itaat ve ibadetimiz ne düzeyde hayatın bütün alanlarında Kur'an'ı tabi ettiğimiz kadar da O'na ibadet etmiş oluruz. Kur'an'ın kıyamı yani Kur'an-ı Kerim'in ayakta durması bu şekilde evet. mümkün olur şekilde söz konusuyordur. Tabi ayeti kerime yani Resulüm Rabbim benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti. Ondan uzak durdu derken bir üzüntü bir keder ifadesidir aynı zamanda. Ne kadar üzüldüğünün, hadiseden ne kadar mütesil olduğunu göster bunun için Cenab-ı Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bir sonraki ayeti kerimede teselli veriyor <gülüyor> işte biz bu şekilde merak etme yalnız değilsin buyurdu yani sen bu konuda ilk örnek değilsin benzerin olmayan birisi değilsin ...senin halinin benzerleri... ...çok geçti. Yani bu bir... ...sünnetullah'tır. Allah'ın sünnetidir, Allah'ın yasasıdır. Allah'ın hükmüdür. Bunda bilemediğimiz hikmetleri vardır. Buna rıza göstereceksin demeye getir. Sen vazifeni yaptıktan sonra... ...netice... ...seni ilgilendirir. İşte biz bu şekilde... Her bir nebiye günahkarlardan bir düşman kıldı. Adul her ne kadar müfred ve nekire ise de cins isimdir. Cins delaletindedir. Düşmanlar kıldı demektir. Öyle bir tür düşmanlar var. Vekefa Rabbike hadi ve nasî Hidayet senden değildir. Sen vazifeni yaparsın. Onlara hidayet veren olarak Allah yeter. Senin de bu halinde hidayet bulanların etrafında az olması dolayısıyla yardımcı olarak da Allah yeter. Hidayet bulanların çokluğu sana destek olmaz manasında. Asıl desteğin biziz. O halde sen bizimle beraber olmaya bak. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın ifadesinde ise davayı tebliğindeki sebatı ve daireti kadar her bir müminin de bu ayet kelimeden kerimeden ifadesinde ise bir payı vardır. Mümin de Allah'ın emri şekilde davasını sahiplenirken, omuzlarken başkalarına götürmek için elinden gelen çaba ve gayreti harcarken, karşı karşıya kaldığı ve pek yeterli görmediği neticelerden müteessir olabiliyor. İşte ya Allah hayır diyor, müteessir ol. Hidayet vermek benim işimdir. Size gerektiği zaman, hak ettiğiniz zaman, benim emrim gerektiği zaman kaderim gerektirdiği zaman size yardım edecek olan da ben. Siz vazifenizi yapmaya bakın başka bir şeye karışmayın. Bu neden böyle oluyor diye kaderi kurcalamayın. Kaderi tayin eden benim Zaman ve şartları gerçekleştiği takdirde onu dilediği gibi gerçekleştirecek olan da benim. Siz kendi iradeniz ve imkanlarınızla kaderi belirleyemediğiniz gibi yönlendiremezsiniz. Sizin vazifeniz belli, Sorumluluğunuzu yerine getirecek kadardır. Sonuçlardan mesul değilsiniz. Elhamdülillah ki mesul değiliz. Çünkü biz bir şey yapamayız. Sonuç bizim işimiz değil. Bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Ya bir de sonuç alamamaktan dolayı Allah bizi sorumlu tutsaydı ne yapardı? İşin üstesinden demedi gelemez. Ümidimiz sıfırlanırdı. Bu imtihanda başarılı olma ümidiniz diye bir şey olmaz onun için mücrimlerin günahkarların bu davanın, dolayısıyla bu dava ya sahip olanların düşmanı olması bir sünnetullah'tır. Allah'ın bir kanunudur. Düşmanlarımızın çokluğundan dolayı rahatsız olmayın. Sizi rahatsız etmesi gereken bir şey varsa Allah'ın düşmanlarını Allah'ın yolundan sapmanız dolayısıyla sizi sevecek hale gelmeleri. Asıl burada nasip Şeytanın ve avanelerinin, uşaklarının hak ve hakikatin temsilcilerine düşman olmaları kadar tabii bir şey değil. Bir şey yok değil. Amerika'sı sana düşman, Rusya'sı sana düşman, İngiltere'si sana düşman, Almanya'sı sana düşman, Yahudi'si sana düşman, Kapitalist'i sana düşman, Yerli kafiri, Harici nereden Budist sana düşman, Düşman düşman. Biz Allah'la dost olalım, O bizim dostumuz olsun, Bu bana yeter. Bu bize yeter Allah'ın dostlarını da Allah kendi dostlarını da Yardımsız bırakmaz. Uygun gördüğü zaman Uygun görmeler. Dolayısıyla Eğer Allah'ın yardımı Bizlerden Çok uzaklardaysa Günümüz gibi Bilelim ki Bunun en ciddi sebeplerinin başında bizim de o oranda Allah'tan uzak olmamız ciddi bir sebep teşkilidir. Allah kendisine yakın olmayanlara niye yakın olmalı ustası? Kendisine uzak olanların niye yanında yer alsın? Ömer radıyallahu anh'ın sınırlarda çarpışan cihad eden ordu komutanlarına, ordusuna yazdığı mektup çok anlamlıdır. <gülüyor> Şunu bilin ki diyor, biz düşmanlarımıza hak üzere sebat edişimizden ötürü galip geliyoruz. Eğer hak üzerinde sebat etmeyip biz de onlar gibi günahkârlığın yollarını izleyecek olursak onlardan bir farkımız kalmaz. Silahları, araçları, sayıları, güçleri de bizden fazla olduğu için biz onlara malum oluruz. Bizim onlara galibiyetimiz hidayet üzere oluşumuzdan gelir. Öyle? Nice İslam halinde niye 20 bin, 30 bin, 40 bin kişili konulars? 200 bin kişiye, 300 bin kişiye, 500 bin kişiye galip gelmişler. Kimin fiatı kâile, galib fiatı kâhire bi indirler. Nice azıcık bir topluluk çok sayıda kişi bir topluma, Allah'ın galip gel. Allah buna ne zaman izin verir? Hak ehlinin gerçekten kendilerini Cenab-ı Allah'ın hakikatleri daha doğrusu bildirdiği hakikat uğruna kendilerini feda edebilecek ve her konuda o hakka riayet edebilecek hadli olduğundan. Ümmet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde tasvir ettiği gibi ...su üzerindeki çerçöpe dönmüştür. <gülüyor> çerçöpün senin karşısında... ...akıp giden suyun karşısında... ...duracak güçlü olmaz. <gülüyor> Hatta o çerçöpün gidecek bir istikameti de yok. Suyun... ...efendim yatağındaki hareketine göre çöplüğü hareket <gülüyor> Sağa gider, sola gider, bir girdaba girer, etrafta döner bir şeyler olur. Hiç muntazam bir hareket bile sağlayamaz. Böyle bir vaziyet. O halde ümmet olarak bir ağırlığımızın olması lazım. Yani. Bize ağırlık kazandıracak olan da bu Kur'an-ı Kerim'i terk edilmiş halinden kurtarmak. Bizimle Kur'an arasında mesafe olmayacak. Hasan-ı Basri'nin dediği gibi olmak zorundayız. 40 küsur diyor sahabi gördüm. Vallahi her birisi yürüyen bir Kur'an'dır. Bu kadar. Bundan daha mükemmel bir anlatım, bir ifade olamaz. Kur'an'dan uzak olmamak ne demek? İşte bu demek. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Diyor ki, biz diyor Kur'an'ı onar ayet, onar ayet öğrendik. On ayet öğrendik mi? la amel ederdik. O on ayetle gerektiği gibi amel etmedikçe... İkinci bir on ayeti öğrenmeye gitmezdi. Böylelikle diyor, biz ilmi ve ameli beraber öğrendi. İlmi ve ameli beraber öğrendi. Beraber bitirdi. Yani Muhammed Aleyhisselam medresesinden ifade edilirse, üniversitesinden, lisesinden ne dersiniz diyeilir. Okulundan mezun olan ilim ve amelle birlikte mezkurudur. Bu budur. E. Evet. Gürül gürül Kur'an'ı okuyoruz. Ha haşa küçümsemiyorum. Kur'an okumak bile başlı başına bir ibadettir. Alimlerimizin söylediklerine göre Mushaf-ı Şerife bakmak bile ibadettir. İbadet niyetiyle Mushaf'a bak Böyle bak. Okuma. O da ibadettir. O ayrı bir konu. Fakat bu ibadeti buradan başlatıp hayata taşıyabilmemiz. Her birimizin olabildiği kadar Kur'an olabilmemiz, yürüyen Kur'an olabilmemizdir esas. Mesela burada Allah'ın en hayırlı kulları görüldükleri zaman Allah'ı hatırlatan kullar. Peki biz nasıl Allah'ı hatırlatacağız? Görün, görünü vermekle. Elimiz ayağımız, herkesin eli ayağı var. Ayrıca bize da gerek yok. Aha, bunun der şu ayet var bunun elini uzatmasında şu ayet var gidip gelmesinde şu ayet var konuşmasında şu ayet var oturup kalkmasında bu ayet diyebildiğimiz kimselerdir bize Allah'a hatırlatan <gülüyor> ama yanına gittiğin zaman yarım saat oturursun selam verirsin, yarım saat sonra ağa ve aleykümselam kusura bakma meşguldür öyle değil öyle değil. Onun için biz zemin yer yüzündeki şu düşmanlarımız azalsın veya üzerimizdeki etkileri azalsın. Ümmet olarak ağırlığımız olsun istiyorsak Kur'an ile aramızdaki mesafeyi kapatacağız. Artık. Bunun başka yolu yok. Velhum Akif'in dediği gibi çiğnenmek istemiyorlarsa Seylam-ı yeniden rücu etsinler Sadr-ı İslam'a. <gülüyor> budur. Bu Günlerin getirdiği o seleh o tufana kapılıp o tufan tarafından ezilmek istemiyorlarsa <gülüyor> tekrar Sadr-ı İslam'a yani aslı saadete rücu etsinler. Evet. Varsın birileri size mültenci desin. Şey Hakka ricaat, ricaatlerin, dönüşlerin en mukaddesidir. Kafirler Kur'an'ı terk, terk etmekle yetinmezler. Kur'an'a bir uzatmakla yetinmezler. Sizin de olabildiği kadar Kur'an'dan uzak kalmanızı ister. Bu konuda batının neler yaptıklarını kısmen de olsa her Müslümanın az çok bilmesi gerekir. Özellikle 19. asırdan itibaren misyonerlik başta olmak üzere oryantalizm de buna dahildir. Bu ümmetin bu Müslümanların sadece savaşlarla değil aynı zamanda kültür İstilalarıyla, bilgi istilasıyla, ajan okullarıyla, efendim, gerekirse hastaneleriyle, doktorlarıyla ve buna benzer her türlü misyonerlik, faaliyet kanallarıyla ümmetin, Müslümanların Kur'an'dan uzaklaştırılması için çok şeyler yapılmıştır. Çok şeyler Muhibbuddin El-Hatim diye Mısırlı Allah rahmet eylesin bir alimin Fransızca tam okuluşu nasıl bilmiyorum. Le Chaturye mi neyse artık El-Ghâratu alel-isle' alel-âlem-l-islamî -Alel diye bir kitabı tecrübe edilmişti. Çok seneler, eski bir kitab. bizzat onların yazdıkları kitaptan tercih. Fransız misyonerlerin yazdıkları İslam dünyasına el-gâr'a hücum demek. Hücum. Müslümanlara yapılan baskı. Müslümanlara hücum. Allah Allah. İslam dünyasına yapılan hücum. biliyor musunuz? Ta Mardin'e kadar, Mardin'ler ne kadar da o zaman büyük, büyük şeyine, ta oraya varıncaya kadar misyoner okullara açılıyor. Tarsus'ta, bilmem ne de vesaire de yakında. O zamana çok yakın zamana kadar var. Türkiye'nin her yerinde Boğaziçi de bunların feyidi. Galatasaray aynı şekilde. Tüm bunlar tüm bunlar resmen bu ümmetin içerisine, kalbinin ortasına, kültürlü insanlar baktığında <gülüyor> batı kültürünü aşılamak sonradan bu batı kültürüne göre yetişmiş olan insanları köşe başlarına getirmek ve batılı efendilerinin emrinden dışarı çıkmayan beyaz Türklere dedikleri ifade edilse Türkiye'yi teslim etmek. Oyunların da bozulacağı zaman da ver yansın ederler. Geçelim. Işte. Bunlar itirazlarını sürdürüyorlar. Öbenzerleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزْجِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ Kafirler dediler ki bu Kur'an neden onun üzerine bir defada indirilmedi? Bahane arayacaklar. Niçin? Bir defada indirilmedi. Bazı müfessirler bunu Yahudilerin veya Hristiyanların söylediklerini aktarırlar. Fakat bu ayet ondan dolayı inmiş. Olma ihtimali bana göre uzak. Niçin? Çünkü Sure Mekki'dir. Yahudilerin, Hristiyanların itirazları Medine'de mevzu bahis olmuştur. Yani bu ayet nazil olmuş. Ondan sonra onlar bu ayetten haberdar olur veya olmazlar. itiraz etmiş olabilirler. Ama Anladığımız kadarıyla surenin şeyinden, akışından bu itirazı yapanlar yine Mekke'li yani. müşriklerdir. Çünkü bir önceki ayet-i kerime kavmin bu Kur'an'ı terk edilmiş hale soktular diyor. Kavmin söyledikleri zaten onlar. Ve kâlellezîne keferhûk o kafirler Niçin Kur'an Muhammed'e de bir geliyor bana şu nazil oldu, bu nazil oldu diyorlar. İtiraz ediyorlar. Bir defada neden nazil olmalı? Neden inmedi? Her zaman için Müslümanın da gayri Müslüm'ün de hatırına gelebilecek bir sorudur. Mümin bu işin hikmetini anlamak için sorar. Kafir aklı sıra Müslümanı zora sokmak için bunu sorar. Niçin Kur'an bir defada toptan indirilmedi? Cenab-ı Allah diyor ki كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ Böylelikle biz bununla, onunla yani Kur'an'la senin kalbine sebat verelim diye. Bu bir hadise düşünün. Musa Aleyhisselam'a devrat bir defada indirildi. O vahyin, o müstesna mükemmel halini Musa aleyhisselam yani ilahi kitap bahyedilme halini bir defa Efendimiz bunu 23 yıl boyunca yaşadı. Bu şekilde kalbine sebat sürekli ilip kazandı. Bizim için de böyledir. Tevrat o haliyle Öğrenilmesi de zor olurdu. Hele indiği zaman... Öğrenilmesi de zor. Yaşanılması zor. Okunması, öğrenilmesi zor. Ama... ilk İnanayem 5 ayet. Bakın İkra Suresi 19 ayettir, kelimedir. Kısacık ayetler... Bir sayfa bile yoktur. Değil mi? 2-3 defa da, 2-3 nazil olmuştur. Ashab-ı kiram bir 5 ayeti... Sa'd Peygamber a.s.m ile birlikte kolaylıkla ezberlenebilen. Her yeni nazil olan birkaç ayet veya kısa sure veya nisbeten uzun belki bir ayet, iki ayet, üç ayet elde kolaylıkla ama ezberlenebilen bir dönüm olarak nazil olur. Böylelikle yine Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle de sabit olduğu vakit üzere bu Peygamber Aleyhisselatü ile alakalı olan kısmı. Bir de ümmet ile alakalı Özellikle ashab-ı kiram döneminde Kur'an'ın ile alakalı. Bir sure nazil olduğu vakit birbirlerine münafıklar ne derler? Bu sure hanginizin imanını artırdı? Değil mi? Kafirlerin diyor murdarlıklarını murdarlıkla, murdarlıklarına murdarlık kaptı. İnen her bir sure. Ama iman edenler nazil olan Kur'an dolayısıyla ...sevinirler birbirlerini müjdelerle. Bu nimet... ...hala günümüze kadar... ...Kur'an-ı Kerim'in bütününü... ...müminin her gün... ...en azından bir bölüm... ...birkaç sayfa, 3-5 her ne kadar olsa... ...bir cüz, yarım cüz... ...dörtte bir cüz... ...okuyarak... ...Kur'an'la irtibatımızı evvela biz o şekilde kuruyoruz. Onun için... Müminin Kur'an'la irtibatı ifade yerindeyse her sabah Kur'an-ı Kerim'den okumayı itiyat haline getirdiği bölümle başlar. Sabah namazını kıldınız. Artık iş durumunuza, vaziyetinize göre sabah namazından sonra yapacağınız ilk iş, o gün Kur'an-ı Kerim'den okumayı itiyat haline getirdiğiniz bölümü okumak olur. İki sayfa, üç sayfa, beş sayfa ne kadar okuyorsanız, hafızsanız elbette daha fazla okuyacaksınız. Çok Kur'an-ı Kerim okuyan, haşır neşir olan bir kimseyseniz elbette daha fazla okuyacaksınız. Ama zorlanarak okuyan birisisiniz, vaktiniz yoktur. iki sayfa, bir sayfa. Ama Kur'an'dan az veya çok bir bölüm okumadığımız bir günümüz geçmesin. Bir günümüz geçmesin. Uyumadan Kur'an'dan o gün okumadığınız günü mutlaka okuyun, eğer gündüzün okuyamamışsanız. Ezberleyin. <gülüyor> Kur'an'la irtibatımızı, Kur'an okumadan, öğrenmeden, buyruklarını tekrar tekrar hatırlamadan, bu Kur'an hayatımızda ne kadar var, sorusunu neye göre test edeceğiz? Ben ne kadar Kur'an'ı yaşıyorum sorusunu Kur'an'ı az biliyorsam cevaplandıramam ki. Bu Kur'an'ı sürekli hatırlamak için sürekli okumak lazım. Bu Kur'an farklı kitap bir, bir kitaptır. Diğer kitaplara benzemez. Başka kitapları bir defa, üç defa, beş defa istediği kadar hoşunuza gitsin. Okursunuz yeter mi dersin. Bunda daha okuyacaklar, öneyeceğim bir şeyim yok. Ama bu mübarek kitap öyle bir kitaptır ki, her okuyuşunuz yeni ilk defa okuyorsunuz gibi geliyor bana. Bu geliyor size, bu ayet bugün nasil oldu dercesine. Bütün ayetleriyle taptaze, taze, dip cam bir kitap. Bu kitapla irtibatını bu ümmet dediğim gibi her gün sabahleyin Kur'an'dan okuyacağı bölümle bağlı kurar. Tazeler. Sakın çok acil veya bir sebepler dışında Kur'an okuymayacağımız hiçbirimizin ama Kur'an okuyacağımız günümüz geçmedi. Bu Kur'an adeta bizim damarlarımızda akan kan gibi olur. Kendi ismimizi bildiğimiz gibi mümkünse, Kur'an'ın içinde ne var, ne yok, öyle bilmemiz lazım bu kitap. Ama okumadan, anlamadan bunu nasıl yapacağız? Bilsek de unutacağız. Unuturuz. Unuturuz. İnanın, Cenab-ı Allah hamdü senalar olsun. Bu kadar yıldır, şu ya bu şekilde az ve çok Kur'an okuyoruz. Hayır. önceki okumamın, kıraatin okuduklarımdan aldıklarımın aynısını eksiksiz veya fazlasız olarak tekrarlayabiliriz değilim. Hayır, öyle bir şey yok. Her bir okuyuşu ayrı bir Fütuhat. Her bir okuyuşu adeta ayrı bir ülke. Yeni bir coğrafya, yeni bir iklim, yeni bir güzellik, yeni bir tazelik. İki okuma birbirine benzemiyor. Aynı birleşe. Aynı birleşe. Aynı bir, neşe, ayrı bir keşif. Aynı bir keşif. Onun için Tirmizi'deki Kur'an'ın İtalyan bir hadis-i şerifte bu diyor ki, bu kitap öyle bir kitaptır ki çokça tekrar edilmekten dolayı yıpranmaz." Vallahi öyle. Yokça tekrar edildi. Tamam kardeşim daha yeni bir şey yok. Öyle demiyorsunuz, diyemiyorsunuz. 1400 yıldır bu kitap okunuyor ve her bir okuyuşu, her bir her zamanın ümmetine ve ümmetin fertlerine ayrı ayrı, her bir okuyuşu ayrı bir ufuk açıyor. Derdiniz, sıkıntınız vardır çözemediğiniz problemler vardır. Ummadığınız bir ayet-i kerime derdinizi çözüveriyor Hicabı'da. Veya sizi mi atlatıyor? Veya Allah'a tevekkül etmenizi, Allah'a dönmenizi, Allah'ın önünde boyun eğmenizi sağlıyor. Size bu konuda yardım ediyor. Anlatılmakla bitirilmez bu kitap. Gerçekten. Belki beşerin en aciz kalacağı noktalardan birisi de bu kitabı doğru dürüst anlatabilmektir. Onun için bu kitabı yaşanarak var varılan bir kitaptır. Rabbim bu kitabı hakkıyla öğrenmek, hakkıyla yaşamak noktasında üzerimizden rütbunu eksik etmesin. Hı -hı. -hı. Amin. Demek ki Kur'an'ın toptan indirilmeyiş hikmeti Cenab-ı Allah tarafından iki surette, iki vecihten açıklanıyor. Bir, kezalike li nüthebbite bihi fuad. Bizim Kur'an'ı bu şekilde kısım kısım, parça parça indirişimizin sebebi senin kalbine sebat vermenizdir. Vermeniz, vermek zorundayızdır. وَرَبْتَلْنَاهُ تَرْتِيلًا Biz Kur'an'ı peyder pey, kısım kısım, ağır ağır ne yaptık? İndirdik. Bir cümlede bir defa da Kur'an-ı Kerim tertil ile nazil olduğu gibi tertil ile de okunması emredilmiş bir وَرَبْتِلِ الْقُرْعَانَ tertil. Kur'an'ı tertil ile oku. Yani kelimeleri anlaşılır bir şekilde. Harfleri açık seçik olacak şekilde evet, okuyacaksın. Bu Kur'an'a saygının bir neticesidir. Kur'an'ı tazim etmenin Efendimiz birisi geliyor. Ben bu gece şu kadar Kur'an okudum diyor. Hayrola? Yoksa işe yaramayan hurmanın etrafa saçılması gibi mi okudun? Kalitesiz hurmanın etrafa saçılması gibi ıı, olmaz kardeşim. Kur'an'ın tertiline yani tadviit kaidelerine riayet edilerek okunması icabı. Ramazan ayı geliyor. Elbette Kur'an ayıdır. Mukabele sünnettir. Cebrail aleyhisselam Peygamber aleyhisselam'la tatbikat edilir sünnettir. Yani bu Kur'an'ın semadaki emini ile yeryüzündeki emininin karşılıklı olarak okudukları bir kıraattır mukabele. Ama onların şuuruyla, onların düzeyinde okumak elbette imkansızdır. Fakat onlara benzemeye çalışmamız icap ediyor. Okuduğunu evvela sen kulağın diye duyacak. Kulağın duyduğu gibi kalbin anlayacak idrak edecek Ondan sonra muhatabını da dinleyecek eğer varsa o da anlayıp dinleyebilecek, takip edebilecek durumda olacak. Yersin bez Kur'an'ın hakimine. Böyle Kur'an okulmaz tabii. Kur'an'a hakaret. Kur'an'a hakaret. Diyor ki sahabi, Resulullah öyle bir okurdu, öyle bir konuşurdu ki, ''Bizden birimiz, birimiz onun kelimelerini saymak istese sayabilirdi.'' Diyor. Kelime kelime de Saya, saymak isteseydi, sayabilirdi. Hı. Ki bu normal konuşması böyle. Niçin peki Resulullah böyle yapıyor? Çünkü Resulullah hevasından konuşmuyor. Onun konuşmasının bir kıymeti var. Konuşmasının bir ağırlığı var. Konuşmasının bir mesajı var. O konuşuyordu, ümmet de can kulağıyla o konuşulanları hayatına geçirmek için biliyor. Dolayısıyla alel acele konuşması buna imkan tanımaz. Kur'an da en ileri derecede, en yüksek mertebede hayatımıza geçirmek üzere okuduğumuz ve dinlediğimiz ve dinlettiğimiz bir kitaptır. Onun tertil ile indirildiği gibi tertil ile okunması gerekiyor. Kur'an'a saygının bir neticesidir bu. Kur'an'ı tazim etmenin bir neticesidir bu. Allah'ın kelamı ile Beşerin kelamının farkı olacak. Farkı olacak. Tecvidin basit tarifi şudur. Her bir harfin hakkını ve müste hakkını vermektir. Yani harfi mahrecinden çıkartacaksınız. Med olursa yapılacak. İdham varsa idham yapılacak. İhfa varsa ihfası yapılacak. Bu budur. Okudum. Hani Türkçedeki tabiriyle kafasını kırdı gözünü çıkardı. Günahdır. Kur'an böyle okulmaz. Dediğim gibi evvela kıraatin manası budur. Kıraat bir şeydir. Kur'an okumak bir şeydir. İçinden geçirmek ayrı bir şeydir. Namazdan başlayarak namazda Sübhaneke'den iftitaht tekbirinden başlayacaksınız. Selam verinceye kalır. okuduklarımız Kur'an olsun, zikirler olsun, tahiyyat olsun. Kumut olsun. Ağzımızdan çıkacak, kulağımız duyacak. Kulağınız duyacak. Duymazsa olmaz. Kıraat olmaz o? Kıraat değil. Bu da kıraat değil. Velev ki dudakların, dilin vesaire mahreç yerlerine değdi. Harflerin çıkış yerlerine değdi. Kulağın duymadı. Kendi kulağın duymadı. Bu sayılmaz. Buna kıraat denmez. Buna içinden geçirmek denir. İçinden geçirmek ayrı bir şeydir. Kıraat ayrı bir şeydir. Kıraat namazın rüknüdür. Kıraatsiz namaz olmaz. Fatiha ve en azından üç kısa ayet değil mi? Veya bir uzunca ayet. Bu kadar <gülüyor> Rükû ayı diyor. hadi rükû da tesbih, sünnettendir. Fakat niye namazımız eksik olsun ki? Kulağımız duyacak kadar bir tesbih getirelim. Subhanallah dediğimiz zaman onu kulağımız duysun. Kıyamdayken Fatiha'yı, Sübhaneke'yi, zamm Sure'yi okuduğumuz zaman kulağımız Duysun. duysun. duymazsa zaten dediğim gibi kıraat olmaz. Bütün fıkıh kitaplarını açın bakın. Kıraatın kıraat olabilmesi için okuyanın okuduğunu kendisinin duyacak kadar okuması gerektiğinden bahsederler. Olmayınca kıraat olmuyor. Bu da tertil münasebetiyle kısaca bir ek bilgi vermiş olduk. 33. ayet-i kerimede diyor ki Cenab-ı Allah "Ve la yetuneka bimeselin illa ji'naka bil hakki ve Onlar sana her neyi misal getirirlerse getirsinler. Biz de mutlaka sana hakkı ve en güzel açıklamayı getiriyoruz. Neyi misal verdiler? Niye Kur'an toptan indirilmedi? dedi. Biz sana Kur'an'ın indirilişi ile alakalı olarak hakkı gösterdik, doğruyu izah ettik ve buna dair en güzel açıklamayı da bu Kur'an vesilesiyle yapmış olduk. Tabi müminlerin durumu ile kafirler ne yapar? Allah eder, onları küçümserler ve gerektiğinde de onlara savaş açarlar. Her türlü savaş, savaşın her türlü yapar. Ancak dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ne var? Bir münasebet var. Yani yapılan amelin türü ne ise karşılığı da onun gibi olacaktır. Kafirler ilme dayanmadan, bilgiye dayanmadan, haklı bir gerekçeye dayanmadan ne yaparlar? İmanı ve iman ehlini, Kur'an'ı ve Kur'an ehlini tekkit ederler onlara gir uzatır. Yani Türkçedeki tabiriyle burunlarının dikine gider. Arapçadaki tabiri ise yüzüstü diyor kabaklanarak gider manasına tercümesiyle. İşte bu ayet-i dünyada tahkik etmeden araştırmadan incelemeden herhangi bir delile dayanmadan Kur'an'a peygambere ümminlere dil uzatmaları ile uygun onunla örtüşen bir cezadan bahsediliyor. Estağfirullah. "الذين يحشرون على Yüzleri üzere haşredilecekler cehenneme götürülmek üzere haşredilecekler bir araya getirilip toplanacaklar. Var ya işte onlar Mekanları, konumları itibariyle de en kötüdürler, en kötü bir konumdadırlar, yolca da en sapıktırlar. Yolları itibariyle de en sapık olacaklar onlardır. Veya ahiretteki mekanları en şerli olacaktır, dünyada da izledikleri yol doğrudan en uzak, en sapkın yoldur. Niçin? Çünkü onlar herhangi bir tahkik, bir inceleme, bir araştırma yapmadan, bu konuda düşünmeden, taşınmadan, gerekli delilleri toplamadan, belgelere dayanmadan Kur'an'a, iman ehline, İslam'a, Müslümanlara, Resulüne ne yaparlar? Hücum eder. Bu hallerinden ötürü Allah da onları cehennem üzeri haş Cehenneme yüzleri üzerinden haş edilecektir. Haş etmek toplamak demek. Haş olunacaklar. Mekanları da ahirette çok kötü olacak. Çok kötü olacaktır. Zaten dünyada da yolları herkesten daha sapık. en şaşkın yol, en doğrudan uzak, en sapkın yol onların yolu olacak. Arkasından Cenab-ı Allah burada Musa Aleyhisselam'dan onun peygamber olarak mücadelesinden bahsediyor. Kısa kısa burada peygamberlere göndermeler var. İlk olarak Musa Aleyhisselam'da. Musa Aleyhisselam gerçekten Kur'an-ı Kerim'de kendisinden en çok söz edilen peygamber aleyhissalatu Niçin? Çünkü onun mücadelesinde bu ümmete ışık tutacak çok mükemmel ne var? Tecrübeler ve hakikatler var. Ve laqad atayna Musa'l-kitab. Andolsun biz Musa'ya o kitabı vermiştik ya yani Tevrat'tır. وَجَعَلْنَا مَعَهُ اَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا Onunla birlikte kardeşi Harun'u da ne yaptık? Vezir yaptık. Vezir destekleyen demek. Güç veren, kuvvet kazandıran demek. Biz nitekim ha suresinde Musa aleyhisselam وَجَعَلْ لِي ''Vezîran min ehli'' diyor. ''Bana aile halkımdan bir vezir kıl.'' Biraz sonra ayeti kelimeden ayrı bir kökte gelecek. ''Vezîran min ehli'' Harun ehli'' <'u>. ''Kardeşim <gülüyor> Harun'un'' ''Uşdüd bihi ezri'' azr ile vezir aynı kökte'' diyor. ''Onunla gücümü daha da pekiştir.'' Onun yardımıyla, onun desteğiyle gücüm daha da artsın. Ve eşlik hufi emri. Bu işinde bana onu ortak kıl. Alimler derler ki hiçbir kardeş Musa'nın kardeşi Haruna yaptığı dua kadar hayırlı bir dua bir başka kardeşe yapmış değildir. Hiçbir kardeş kardeşine Musa Aleyhisselam'ın Harun Aleyhisselam'a yaptığı dua gibi hayırlı bir dua yaptı değil. Gerçekten de öyle. Onu da peygamber yapıyor. Daha ötesi olmaz ki. Bir beşerin ulaşabileceği bundan daha yüksek bir mertebe olamaz. Ve Musa Aleyhisselam bunu kardeşi için. Ve eşrikhu fi emri ama niçin? Keynü sebbihake kethîrâ. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا Seni çokça tesbih edelim, tenzih edelim. Her türlü eksiklikten münezzeh olduğunu, bir ve tek olduğunu, firavunun karşısında dahi bunu çokça haykıran. Tesbih ve zikrin bahiyetini gerçekten anlamak isteyenler Biraz da Musa Aleyhisselam'ın bu konuda tesbih ve zikri niçin istediği üzerinde biraz daha kafa yormalar icap ediyor. Haşa. Ne tesbih ne Allah'ı zikir insanı meskenete sürüklemez. Varsın ve söyleyeyim batıl dünyayı yıksın beni ilgilendirmez dedirtmez. Aksine tesbih ve zikir bizzati hak ve batıl mücadelesinin en büyük azılıdır. Ne diyor Cenab-ı Allah Bakara suresinde? "Fezkuruni ezkurkum. Eshkuruli ve la tekfurun. Ondan sonra vestayinu bis sabr ve salah." Ondan sonra evlerinde <gülüyor> şey Zikir Allah'ın dini için verilecek mücadelede en büyük azıttır. Allah'ı hatırlıyorsun. Allah'ı hatırlama neticesinde karşındaki güç ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın gücü ve azameti karşısında sıfırlanır. Hiçbir kıymet ifade etmez. Ayaklarına sebat gelir kalbine sabır, rahmet, sağlak sağlak yağar. İşte Cenab-ı Allah burada Musa'nın mücadelesine ne yapıyor? Gönderme yapıyor. Sana kitap verdiğimiz gibi Musa'ya da kitap vermiştik. Onunla birlikte kardeşi Harun'u da bizi göndermiştik. Bu da sen son peygambersin ama. Senin ashabın da Harun'un Musa'yı desteklediği gibi seni desteklemek durumundadır. Anlamındadır. فَقُلْ نَذْهَبَا اِلَى الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِاَيَاتِنَا Biz de onlara dedik ki haydi ikiniz de ayetlerimizi yalanlayan o kavme gidiniz. Gidip ne yapacaklardı? Nasılsınız iyi misiniz? diye onlar için mi gidecekler? Aksine defalarca hatırlatılmış olan hakkı hakka daveti bir daha tekrar diyecekler. Çünkü kezzebubi ile ayetlerimizi yalanladılar. Siz de bir daha o ikisinin yanına gidin dedi. Ama ne yaptılar? Kısayı Cenab-ı Allah çok özet geçiyor. Fedemmernehum tedmira Onlar yalanladılar. itaat etmediler. Çağrılarını kabul etmediler Musa Aleyhisselam ile Harun Aleyhisselam'ın biz de onları yıkıp virana çevirdik. Viran ettik. Harabeye çevirdik. Fedenmernâhum <gülüyor> tedmîrâ. <gülüyor> Yıktıkça yıktık. Ve kavme nuh Yani biz nuh kavmine de bir peygamber göndermiştik. Lemma kezzebur rusul rasulleri yalanladıkları vakit ağraqnahum <gülüyor> onları suda boğduk <gülüyor> ve cealnahu lin onların o boğulmuş hallerini yalanlama yalanlayışlarını iman etme işlerini ve bunun neticesinde azaba uğrayışlarını ne yaptık insanlar için bir ayet bir alamet bir belge yaptık niçin? peygamberlere uymanın gereği için gereğini ispatlamak için uyulmadığı takdirde insanların peygamberlere karşı çıkanların akıbetinin ne olacağını göstermek için bunu biz delil konduk burada dikkat çekici bir Mesele var. Ve kavme Nuhin lemme kezzabur musul. Ve bir de Resulleri yalanladıkları vakit Nuh kavmini de yıktık. Helak ettik. Nuh Aleyhisselam ilk Resuldür. İlk peygamber değil ilk Resuldür. Ondan önce peygamberler gelmişti ama ilk Rasul. Yeryüzüne Allah Teala'nın gönderdiği ilk rasul. Peki niçin nice Rasuller denildi? Çünkü bir peygamberi yalanlamak bütün peygamberleri yalanlamak aynı şeydir. Çünkü hiçbir peygamber diğerinden farklı bir şey getirmemiştir. Hepsi aynı imanı, hepsi Allah'tan şeriatı getirmişlerdir. Şeriatın ayrıntılarında farklılık olsa bile Hepsinin getirdikleri Allah'tandır. Bir Resulü yalanlamak onun için bütün Resulleri yalanlamak kimidir. وَهَعْتَدْنَا لِظَّالِم۪ينَ عَذَابًا اَل۪يمًا Bir de biz zalimlere can yakıcı bir azap hazırlamışızdır. O azap hazır. Bekliyor. Bu ve benzeri ayetler Bazılarının söyledikleri İslam tarihinde olmuştur. Bazı taifeler. <gülüyor> Demizlerdir ki efendim cennet ile cehennem elan mevcut değildir. Allah-u Teala sonradan onlara ahirette yaratacaktır. Diğerlere bir cevaplardan bir ayet-i kerime de verilecek cevaplardan birisi de budur. Nuh Aleyhisselam'ın mücadelesini, davetini anlamak için bilhassa Araf suresi Hud Suresi ve Nuh Aleyhisselam'ın adını taşıyan Muh Suresi bu konuda ve başka yerlerde elbette. Fakat en etraflı şekildeki tafsilen buralarda geçecek. Bu sureden sonra gelecek olan şu Aral Suresi'nde de peygamberlerden görevdiler <gülüyor> bahsedilecek çok özlü bir şekilde. İnşallah onu da göreceğiz zaten. Ve aden ve semuden ve ashaben rass ve kurûnen beyne zâlike adı da helak ettik semudu da helak ettik ve bunlar arasında bunlar arasında res ashabını da helak ettik ve bunlar arasında pek çok nesilleri de helak ettik yani onları yakıp Yüküp yuttuk. Helak edilmiş kavimler ve rasuller hatırlatılarak, bir taraftan rasullerin izini takip edenlerin sebat etmeleri gerektiği hatırlatılmakta ve bunun için gerekli manevi güç onlara verilmekte. Diğer taraftan da peygamberlerin davetine uymayanlar. Uyarılmakta bir an önce dönün anlamına gelmekte <gülüyor> düşünün. <deriz>. Niçin zaten <gülüyor> meyrediyor? وَكُلَّنْ <gülüyor> Biz onların hepsine misalleri verdik. Yani ey Muhammed ümmeti işte size de misal veriyoruz. Onların hepsine gerektiği gibi tebliğ yaptık, bildirdik. Resullerimiz onlara verilmesi gereken bilgileri, tebliğleri vermesi gereken örnekleri tamamen anlattılar. Ama biz de iman etmedikleri için ve küllen tebberne tedbiran hepsini de gönderdiğimiz azaplarla helak ettik. Tebbara fiili bir şey kırmak demektir. Kırıp geçirdik yani. Helak ettik. Ve laken atu alal qaryeti Andolsun onlar o kötü yağmurun üzerlerine yağdırıldığı kasaba halkının yanından, kasabanın yanından geçmişlerdi. Kimdir geçenler kasıt? Beklemişlikler. Nereden kasıt ne? Lut aleyhisselamın kasabaları. Üzerlerine kötülük yağmuru yağdırıldı. O kötü yağmur yağdırıldı. Üzerlerine. Lut aleyhisselamın kavminin vaziyetleri yaptıkları <gülüyor> hepimizin malumudur. Hepimizin malumudur. Şu 21. asır Lut Aleyhisselam'ın kavminin gördüğü ve olmasını istediği şekilde o habis, o kötü amelin onların gördüğü şekilde dünyada görülmesini arzu etmektedir. Ve bunları efendim, çağdaşlık adına, modernizm adına, ilericilik adına, medeniyet adına, uygarlık adına... ...ne derseniz deyiniz... yapıyoruz Özgürlük adına. Sen... ...bu insanlara... ...kardeşim bu sizin... ...talip olduğunuz şey... ...emediyetin <gülüyor> hastalığı... ...hastalığı... <gülüyor> ...sağlık olarak görmek gibi... ...hem de ne biçim hastalık... ...görmek gibi... ...bir yanlış görüntüye mahkum... ...bir yanlış görmeye mahkum etmek istiyorsunuz... ...dediğiniz zaman... Siz mahkum edileceksiniz neredeyse. Siyonistlerin güdümünde olan medya brazanları derhal işe bombardıman bu, bu işin bombardımanıyla üzerinize gelirler. Ne yapıyorsunuz? Muhtemelen? Siz de efendim iyisi mi şu aşamada sesimizi çıkarmayacağız. Çıkarmayalım baya derler. Adamın dediği gibi efendim diyor alimler örnek olarak söylüyorum alimler yemekteki tuz gibidir. Fakat tuz da bozulduysa biz yemeğe neyle tat vereceğiz? Yemeğin tadı neyle gelir buyurun eğer medya deriler bu Yahudi sihirbazları ordusu Firavus sihirbazları ordusu ve bunların arkasındaki siyonist güçler ve benzerleri veya haçlı güçler her ne derseniz deyiniz. Hepsinin ortak tarafı küfür ve inkar gücü olmalıdır. Hakkı batılı batılı hak diye gösteriyor tasvir ediyor ve insanlığı buna inandıracak hale getiriyor. Ama biz müminiz. Bu kitaba iman ediyoruz. Bu kitabın hakikatlerine iman ediyoruz. Madem ki bu kitap, ki hakikati de böyledir, bu kitap Lut kavminin amelini batıl ve helak edilmeyi gerektiren bir amel olarak telkin etmişse bizim vazifelerimizden birisi de beşeriyete asla yakışmayan insanlıkla bağdaşmayan bu kötü amelin karşısında sonuna kadar durmaktır. Çünkü böyle bir kasaba helak edilmiştir. Ve Cenab-ı Allah onlardan ibret almak için Kureyşlilere hatırlatıyor. Sizler o kötülük yağmuruna yakalan, o kötülük yağmuru ile adeta bombardımana, semavi bombardımana tabi tutulan o kavmin yanından geçtiniz kasabaların yanından geçtiniz geçtiler efelen yekunu yarawna onlar onu görmemişler miydi belke <gülüyor> la hayır asıl mesele şuydu onlar ölümden sonra bir dirilişi beklemiyorlardı ummuyorlardı ona iman et İnsanlığın Allah'a dönüşü doğru iman ile başlar. Allah'ın yoluna dönüşün başlangıç noktası iman. İmanın da en önemli başlangıç noktası Allah'a ve ahirete imandır. Allah'a ve ahirete imandır. Ahireti unutan bir kalpten, bir kalbe sahip bir insandan inanın hayır gelmez. Veiza rauk seni gördüklerinde ancak seninle alay ederler ve derler ki Allah bunu mu rasul olarak gönderdi? Ya kim gönderdi Kimi gönderecek? Ki? Kimi gönderecek? Neye dayanarak bu soruyu soruyorsunuz? Değil o zamanın Arap toplumunda Mekke'sinde bütün meşeriyet tarihinde o yüce Rasul ile boy ölçüşebilecek insan kimdir? Ne gelmiştir ne gelecektir? Ahlaksa ahlak, faziletse fazilet, kahramanlıksa kahramanlık, edepse edep, ...mütevazılıksa mütevazilik... ...ne sonra ne ararsanız... ...merhamet, şefkat... iyilik, ...insanlık... ...ne isterseniz... ...var mı... ...insanlık tarihinde... ...her alanda ama... ...yalnız bir alanda değil... ...onunla boy ölçüşebilecek... ...bir kimse... ...mümkün değil... ...e... O dururken Cenab-ı Allah kime risaleti verecekti? O varken risalet kime verilebilirdi? Ona verilmeseydi haşa Allah'ın hikmetine uyar mıydı? Onun için o kadar mantıksızca ve cahilane sorulmuş bir soru ki Allah'ın bunu mu bu Resulü gönderdi? Ya kimi gönderecekti? Kime gönderecekti? Söyleyin bak. Böyle bir şey olmaz. Ha, niçin peki yollar istemiyorlar? İnkâde yani leyudillunâ an âlihetine, levlâ en sabarnâ aleyhâ. Yani Kur'an-ı Kerim okuyoruz, yani insanın iyi halt etmişsiniz diyesi geliyor. Diyor ki, ah az kalsın ilahlarımızdan bizi uzaklaştırıp saptıracak. Vay vay vay. Lولا أن صبرنا عليه. Mis Allah üzerinde direnmemiş olsaydı. Direndiniz ne oldu? Kalu inna jami'a muntasir sehezamu el-cem' ve yavluna Demişlerdi ki hiç kimse merak etmeyin. Biz zafer kazanacak bir topluluğuz demişlerdi. Mekke'deydi. Cenab-ı Allah da dedi ki onlara O topluluğunuz bozguna uğrayacak, arkalarını dönüp kaçacaklar. Akıbetiniz bu, sabrettiniz ne oldu? Bu hale geldiniz. Bütün kafirleri bekleyen akıbet aynıdır. Ya müminlerin eliyle helak edilirler veyahut allah Teala kendi katından gök azab ile helak edilirler... Başka yolu yok. Ve سوف ya'lemuna <gülüyor> bi ridha Bir de dünyada müminlerin eliyle helak edilmek. Onlar için e, iş bitmez helak edilmekle. Arkası da var. Ve <gülüyor> Azabı görecekleri zaman Yolca kim daha sapkın Kim daha şaşkın Bileceklerdir Bileceklerdir. Son gülen iyi gülerin manası Bizim için ahirette tecelli edecektir Ahirette tecelli Onun için bizim soluğumuz uzundur Kıyamet gelmeden Hiçbir kimsenin oyunu Veyahut da tezgahı veya hutzaferi veya yenilgisi tahakkuk etmez ve Allah Dünyadaki üstünlüklerin ve galibiyetlerin gerçek üstünlük veya gerçek galibiyet olduğu manasına gelmez. Bu, budur. Allah Teala kafirleri ve müstekbirleri kıyamet gününde toz zerrecikleri gibi hayatacak. orada mahşerdekiler hayatları altında ezilecekler. Bu budur. Dolayısıyla işin akıbeti önemlidir. Biz bu dünyada ne kadar zorlanırsak zorlanalım, inandığımız haktan hiçbir şekilde taviz vermemekle yükümlüyoruz. Çünkü her şeyin bir sonu vardır ama bu son dünya değildir. Dünya belki bir perdedir, belki bir sahnedir, belki bir tablodur Fakat nihai sonuç dünyada alınmaz. Nihai sonuç cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme gideceği vakit alınacaktır. O zaman ortaya çıkacaktır. Çok can alıcı, etkileyici ve adeta günümüz insanını tasvir eden bir ayet-i kerime ile karşı karşıyız. 43. ayet-i kerime Estaizu billah E <gülüyor> ra'eyte men itteheze ilahe hu hevâh efe ente tekûnu aleyhi vekilâ Kendi hevasını İlahı edineni gördün mü? Onu sen mi koruyacaksın? Onun vekili sen mi olacaksın? Onu bize karşı sen mi savunacaksın? Böyle bir kimseyi hiç kimse koruyamaz. Hiç kimse kollayamaz. Sen dahi olsan ki olmaz ya. Ya Muhammed Aleyhisselam ona hitap et. Onun şahsında hep bu sen. Böyle bir kimseyi kim müdafaa ederse etsin, müdafaanın kıymeti Olmayacağız. <gülüyor> Gelelim bu erayite tacib içindir. Böyle şey olur mu? Oluyormuş işte. Bir kimsenin kendi hevasını ilah edilmesi olacak şey midir? Onun için Cenab-ı e gördün mü diyor böyle bir kimseyi? Çok hayret edilecek bir durum değil mi? diyor? Evet. Peki bir kimse kendi hevasını nasıl ilah edilmiştir? <gülüyor> eğer bir müminin Allah'ın şeriatına boyun eğmesi gibi, o şeriata bir kenara, o şeriatı bir kenara bırakarak, bir müminin bu şeriata boyun eğmesi gibi, sen birisi daha doğrusu kendi hevasına, isteklerine, arzularına boyun eğiyorsan, bunların hakkı, hukuki değeri, kıymeti, ilmi değeri vesairesine bakmadan, doğruluğuna bakmadan ha benim canım istiyor kardeşim diyor ve arkasından gidiyorsa hak mı batıl mı araştırmadan bunu ifade ediyorsa batıl olduğu ortaya çıksa hakka aykırı olduğu ortaya çıksa bile yine bildiğini nefsinin hevasını okuyor yerine getiriyorsa o kimse hevasını ilahı edinmiştir niçin çünkü Allah'ın olması gereken konumda, Allah'ın buyruklarının olması gereken konumda nefsinin isteklerini yerleştirdi. Niçin Allah'ın şeriatine aykırı duruyorsun? Allah'ın şeriatını kabul etmiyorsun. Allah'ın hükümlerine itiraz ediyorsun. Çünkü onlar benim işime gelmiyor. Ha Eskisi gibi mert de değildirler. Çağ uygun değildir. Çağı siz nasıl dinlediniz, nasıl anladınız? Kardeş? Bu çağın aklı, fikri, idraki, tespiti, şu o bana uyar, bu bana uymaz gibi bir şey söylemek mu var. Yoksa sen mi kendini çağın yerine koyuyorsun? Çağ benim diyorsun yani. O kadar mütevazidirler yani. Çağ'a uygun değildir. Bana uygun değildir demiyor. Daha doğrusu o kadarına amerttir. Amerika diyemiyor ki Allah'ın şeriatı benim Amerikan menfaatlerime sömürücü, sömürgeci, işgal edici, zulmedici gardlar politikama uygun değildir. Onu kabul etmiyorum demiyor. Benim yaptığım çargaşluktur. Tabii. Dünyayı ezip çiğneyip geçeceksiniz. istediğinizi istediğiniz şekilde, istediğiniz yollarla öldüreceksiniz yurtlarından, hatanlarından, evvel söyleyeyim, değerlerinden her şeylerinden mahrum edeceksiniz. Memleketlerden, ülkelerden kovduktan sonra şehirlerini de tahrip edeceksiniz veya onlar oradayken tahrip edeceksiniz. Orada zenginlik, kültür namına, efendim ilim namına, bilgi namına Arkeolojik zenginlik, tarihi zenginlik, kültürel miras, kütüphane namına, yer altı, yer üstü her ne varsa hepsini davran edeceksiniz. Ondan sonra İslam çağa uygun değildir diyeceksiniz. Allah belanızı versin. Bunun çağla ne alakası? Sizin bu yaptığınız gaddarlık mı çağa uygundur? Yoksa hevanız böyle istediği için mi yapıyor? Dünyayı namı diğer kovboy olan sığır çobanlarının yasası idare ediyor. Kovboy yasalarıyla. Yani hak zalimin gabdarın ve kuvvetlinindir. Orman yasalarından da ötedir. Çünkü orman yasalarında sadece kuvvet geçerlidir. Burada hakkı zulümde de kullanmak şartıyla senin yasaların geçerli oluyor. <gülüyor> Bu zalimlerin adalete uygun yaptıkları tek bir iş mi bana. 20. asrın başından beri Amerika dünya sahnesindedir ve dünyanın işlerinden bir numara rolü her geçen gün rolünü tahkim edip durmaktadır. Neredeyse 150 elli yıldır dünya hele dünyanın müstaz af ulusları iflah olmamışlardır. Her geçen gün daha da zor duruma düşürülmüşlerdir. Daha büyük sıkıntılara mahkum Neden? Çünkü yeryüzündeki bir avuç zenginin, emperyalistin, sömürgecinin, Yahudi uşağının, Siyonist uşağının ahkamı dünyaya geçerlidir. Onların hevası dünyayı esir almıştır. Onların hevası, beşeriyeti esir almıştır. Kendilerine, kendi nefislerini ilah edindikleri yetmediği gibi, beşeriyeti de zorla ilah edindikleri nefislerine kaptırmanın yollarını aramadır. Onun için tarih boyunca görülmemiş zulümler bu asırda yapılmıştır ve yapılmaktadır. 20. asrın başından itibaren dünyada zulmen katledilen insanların yekulu bilmem ama milyardır demeyeceğim belki ama fakat 200-300 milyonları geçmiştir, 400 milyonları geçmiştir. Sadece Rus devrimi sonrasında zulmen öldürülen Müslümanların sayısı en iyimsel rakamlara göre 6-7 milyonu geçmekte. İşte heva ilah edinilince bundan farklı bir sonuç alınmaz. Ve bunlar kalkarlar derler ki İslam dini kılıç zoruyla yayılmış bir dindir. İslam'ın 1400 yıllık tarihinde her iki taraftan yani Müslümanlardan ve karşılarındaki düşmanlardan öldürülenlerin yekununu getirin koyun Çanakkale'de öldürüldükleri Müslümanların sayısını bulmaz. Tarih ortadadır. İşte bu ...hevanın ilah edinilmesinin dünyada çıkardığı faturadır. Onun için böyle bir kimseyi hiç kimse ne yapmaz? Koruyamaz. Ne karşı? Zulme karşı. Zalim olduk da o aslında daha çok kaybeder. Daha çok kaybeder. Kısacık dünya hayatlarında yaptıkları bu kadar pek çok zulümlerle ebedi ahiret hayatlarını kaybettecekleri için kimse onların koruyucusu, bekçisi olamaz. Bilmiyorum belki önümüzdeki hafta biraz daha bu konu üzerinde daha farklı şekillerde durma imkanımız olur. Bugün için bugünkü derslerimizi burada bitirmiş olalım. Subhanallah, bir Rabbil Ezzetli, Allah'a Ve